ee, bu nazi hayranı ve turancı grup bir şekilde göstermelik olarak gözaltına alınıyor tutuklanıyor meşhur nihalatsız, nihalatsız o. şeyi ee, içinde Alpaslan Türkeş'in de bulunduğu ee, bu mahkemenin başı bu e, süreci e, içinde en turancı fikirlerin ve nazi ile ilişkileri götüren bir general. Yani mahkemenin, mahkemenin baş başkanı. başı öyle mi? Evet. Dolayısıyla e, ama bunlar hep bir sinyal veriliyor. Çünkü e, milli şef ve ekip e, müttefiklerin savaşı kazanacağına dair e, ibareleri görünce e, bir telaş sarıyor açıkçası. Benim anladığım o analizi oraya oturtmak lazım. Ve çünkü Türkiye işte hem e, Nazi Almanyası'na e, olan ticari ilişkileri... Yani ve e, o süre içerisinde geliştirdiği e, bütün bu politikalar nedeniyle özellikle Birleşik Devletler tarafından büyük bir rahatsızlık duyuluyor. E, bu süre içerisinde tabi Sovyetler Birliği e, o dönemde e, bu işten en büyük rahatsızlıklardan duyanlardan biri de normal e, en büyük kaybı veren ülke.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 ben geçmiş yıllarda bir IMF Dünya Bankası ile olan ilişkilerimizi merak ettiğimde ya bir Britain Woods toplantısında hiç katılan Türk yok muydu diye bu iş. Baktım hiç gerçekten iki tren dolusu adam Britain Woods'da topluluyor bir tane Türk yok. Türkiye ile yani giden falan yok. Uluslararası konferanslara Türkiye çağrılmıyor. Evet. Yani gerçekten bu Almanya ile dostluğum bir bedeli oluyor ve Türkiye'de bu dönüşü sağlamak üzere e, açıkçası yani e, ideoloji nazizmle yoğrulan ideoloji e, Amerikanlaşıyor. E, yani e, Kemalizm nazizmle önce yoğurduyor. Amerikan emperyalist düşüncenin e, içerisinde Truman doktrininde de pişiriliyor. Böyle bir e, dönüş şeyi ve açıkçası e, yani Türkiye'nin bilişmiş milletlere kabulü falan öyle kolay olmuyor. E, ve bu döneme denk geliyor zaten tam. Tam bir mesaj şöyle tabii bir taraftan da dünyanın işte bir komünist ülkenin gelişmesi Doğu Avrupa'da aynı zamanda şeyi getiriyor. Batı ile Sovyetler Birliği arasındaki ayrımların da ipuçlarını başlıyor. işte post Konfersi, Konferansı Yalta, San Francisco işte bütünüyle bu süreci incelediğimizde.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 E, bu süre içerisinde de tırnak içinde de bir demokrasiye geçme koşulu var. Evet peki yani, ben arada bir şey de sormak istiyorum. Bu e, nihalatsız yazar faşist yazar nihalatsız e, davası nasıl sonuçlanıyor? E, yani çok büyük bir şeyle sonuçlanmıyor Turan davası. Gerçi e, o kamuoyunda e, işte işkenceler yapıldı e, falan denir ama çok ağır şeyler yok. Görevlerine dönüyor insanlar.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 Evet, yani, öyle öyle bir şeyde e, hatta rivayette daha sonra tabutluklarda yatırıldığı evet, işte İstanbul'dan söküldüğü. Sirkeci'deki şeyden bahsedi. Aslında onlar Sansaryan Hanı mı? Sansaryan Hanı'dan o Yani sol e, vakümler içinde sanıklar içinde çok kullanılan 70'lere kadar bildiğim kadarıyla kullanılan evet, e, evet. bir e, yerde. Şimdi böyle bir atmosferde tan olayı gerçekleşiyor. Bir de orada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi gerçekten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 ...Milli Şef'e karşı... ve ...BHP faşizmine karşı... ...CHP'nin güç, CHP, güç birliği ne? arayışı var... ...ve o arayışın... ...içerisinde parti programları... ...yani Serteller'in evinde konuşuluyor... ...Demokrat, ya, Demokrat parti, parti parti Parti'nin... ...yani böyle bir yakınlık evet. var... E, ...hatta bu konuda bazı sol yazarlar... ...Sertel'in ne kadar saftil olduğunu... iddia ederler... ...diyorlar. Yani bu kadar... ...bir ilişki de... E, ...aslında bu ilişki... ...tan tam olayı... yani ...Bayern, Menderes gibi ekiple... E, ...ekibin de kendine gelmesini sağlıyor... ...bir noktada. Yani o ilişki... ...bağı koparıyor. Hmm. E, solcularla liberallerin... ...ilişkisini koparıyor. Tam... ...asıl bu amaçla yapılıyor. Bir de dışarıya mesaj veriliyor... ...ABD'ye. Bakın biz... Tam ...içimizdeki yani. solcuları temizliyoruz. E, yani...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 ee, gerçekten ordunun içerisinde bir modernizasyon ve e, bu talebi bir cuntaşı yeni de dönüşüyor. Yani bu e, Amerikan e, ittifakını e, ordun içerisinden o zamanki genç subaylar çok destekliyorlar. Dolayısıyla Demokrat Parti'yi de destekliyorlar. Yani böyle bir iti, it, itkide var e, hatta kurulan o günkü juntaların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 Ee, o nedenle tam bu atmosfer içerisinde tasarlanıyor ama bir taraftan da bütün bu nazi yani aslında şöyle bu, e, insanları tek tek incelemeye başladığınızda şöyle bir tablo çıkıyor karşınıza. Hani milli mücadele dinlenen bir kadro e, e, böyle bir ve Sonra Cumhuriyet'in kurucusu o kadro önce nazizmle halvet oluyor. O kadro tamamen sonra Amerikan e, şeyin içerisine geçiyor. Yani Kemalizm dediğimiz yapı soğuk savaşları son derece uygun. Bir ideolojik performans halinde karşımıza çıkılıyor ve sonrası süreçleri de biz de tanıyoruz. Tan böyle bir olaydı, parametre bir olay. Nedir tan olayları? Yani bu konuda çok yazılmış şeyler var son yıllarda. Ben yani bir kere muhatabı olan Serteller'in Sabiha Hanım'ın 1968'de vefat ediyor anıları var. Zekeriya Bey'in var. Başka muhatapların kitapları var.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 halini alıyor. İşte kimileri öldürülüyor. Öldürülüyor. öldürülüyor. Kimileri hapislerde süründürülüyor. Yani Nazım içeride. Nazım. 38 zaten savaşın evet. şirketini alınıyor. Zaten onlar hep böyle Nazım'ın alınması. O bir 38 tam, olayı diye işte Deniz Harbi olayı, gemi olayı tam bir tezgah aslında. Evet. Tabii. Yani bunların hepsine birlikte bakmakta fayda var. Ve e, tam o ortamda işte bu olay tezgahlanıyor. Şimdi yani tarihte matbaa Matba rotatifler parçalanıyor. Hurafatlar parçalanıyor. Yani bir matbaanın tahribatı bir bilinç, evet. cint yok edilmesi. Yani birinin suikastlar ve şeyde ama o matbaa tahribatı ilk Başka defa razıdır. Başka bir razı evet, sembolü de, Semboli, hiç, sembolik anlamı tamam. önemli yani evet.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 E, gündeme getirdiğini pek hatırlamıyorum. Hayır evet. Yani Siz bu bayağı baya, hayır bayağı ciddi olarak böyle bir <gülüyor> e, şey gibi bulutsu bir sisli bir Bunu da düşünmek adını... lazım. Neden acaba diye. E, yani içinde aktörler Demir Elden İlhan Selçuk'a kadar tan eee nümayişini bugünkü deyimle vandalizminin içerisinde yer alan insanlar. Şimdi ne oluyor? Önce İstanbul Üniversitesi'nde Toplanıyor. toplanıyorlar. A CHP o zamanki vali ve belediye başkanı ve il başkanı aynı kişiler bildiğim kadarıyla Rütfi Kırdar. Yani bunların bu operasyondaki insanların şu da spor <gülüyor> kompleksine isimleri verilmiş. Evet yani bu mümtaz özellikle şeyle nazizmle yakınlığı olan insanların da birinin en mümtaz kulüplerimizden Fenerbahçe'nin stadyumuna ha. adını vermiş Başbakan olması. Başbakan sorusu hasta bir Fenerbahçeli. Evet o yüzden herhalde. <gülüyor> evet. Yani bakanlar kurulunu toplamıyor Fener maçına gidiyor. Yani, <gülüyor> o kadar tutkun bir Fenerli. E, Lütfü Kırdar'ı tam bilemiyoruz ama o da bir spor kültür kompleksine Kesinlikle. adı verildi. Odunda. Evet. E, yani bu olay orada tezgahlanıyor. Hatta yani o dönemde e, gazete sahibi olarak Zekeriya Bey'e haber geliyor. Yarın diyor şu işte, önümüzdeki günlerde e, böyle bir şey olacak. Kırdar arıyor. Vali. Diyor ki hiç merak etme ben tedbir aldım. Ola, süre içerisinde tedbir aldım. Yani tamamen bir kere zaten daha sonra bulunan bir takım mektuplar var. Ee, daha iyi araştırmak isteyenler. Ödülümü istiyorum diye Sarıcıoğlu'na o provokatör o işi tezgahlayan e, mektubu da bulunuyor. E, bu işi yaptırdığımız ödülümü istiyorum. Bana verdiğiniz sözü getirin başbakanın yazısından. E, ödülü. Tabii. <gülüyor> Herhalde vermiyorlar ya da bir, bir, bazıları ödülen. E, Ali İhsan Göğüş var mesela. E, Cumhuriyet Halk Partisi. Gazeteci Zeynep Göğüş'ün babası oluyor değil mi? Evet. Mesela Zeynep e, Göğüş gazeteci olarak babasına sordu mu? Hiç merak ediyorum. Eski e, şey de gazetecidir. E, bu, yani, Ali İhsan göğüş, Bey de gazetecilik yapmış bir insan. Yani aktör kişilerden biri. Orhan Birgit şu anda basın konseyi.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 Evlerinde o sabah e, serteller bir vapurda modaya doğru giderken e, haber geliyor. Yani öğrenci, e, nümayetçiler modaya da basacaklar falan diyor. Sonra va, vali kaptana telefon ediyor, adalara gönderiyorlar e, şeyi. Öğrencileri vapuru. mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir piknik günü. Piknik Peki. oluyor. Orhan Birgit, İlhan Selçuk, Süleyman Demirel öyle mi? Yani bu, e, bu Alisan Göğüş var. Ee, Ali yani Göğüş. partiden Nihat Nihat Erim'in ismi biliyorsunuz. Şeyde de e, Sabahattin Ali <gülüyor> olayında da e, var. <gülüyor> Mithat Cemal Nihat Mithat, Erim o sırada partide çok ileri gelen. E, yürüyüşte var mı o? Yürüyüşte yok evet. ama e, operasyonun e, şeyinde var. E, Turgut Özal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 Bu işi evet vardım yürüyüşteydim ama balyozda girmedim falan demişti. Yani ellerinde balyozlarla var matbaa makineleri. Evet parçalanıyor. Bil, bil, bütün mürekkepler, gazete bobinleri şeye kadar gidiyor işte Çağaloğlu caddesinden aşağı gidiyor. Sonra e, ABC kitabevi La Türkiye, Yeni Dünya, bir sosyalist, Ermeni sosyalist.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 Ee, meşhur 1909'daki e, isyanda da canını zor kurtaran insanlardan biridir. Kim? Ahmet Emin Bey mi? Ee, Hüseyin Cahit. Ha, Hüseyin Cahit. Ee, Halil Lütfü e, bir ajanstan e, süreci karşıdan matbaanın tahribatını izlerken bir gazeteci ki Akşam Gazetesi'nden sanıyorum Murat Sertoğlu e, Hüseyin Cahit'e naklen olayı anlat, anlatır. Onun üzerine telefon alır Halil Lütfi yani Sertellerin ortağıdır tanın onu. Bak der senin eee baba bas, şeyde e, 1909'da yaşadığın olayın aynzerini yaşıyorum yaşatıyorsun bana der. Çünkü o günün sabahında Galeayana sevk eden bir yazı yazar. Kalkın ey ehli vatan diye başlıktı Hüseyin Cahit ve o ipin e, ucunun çekilmesini riyan bir ateşlemedir. ...işin şeyi bir gece evvel... ...Zekeriya Haber bir resepsiyonda... ...Hüseyin Cahit'ten iltifatlar alır. Halbuki o yazıyı göndermiştir. Evet. evet. Harika. Yani şeyde... Evet. E, ...valide o sırada... ...benim haberim yok. Bütün tedbirleri aldım diyor. Evet. E, Hüseyin Cahit de haberim yok. Ya yani Hüseyin Cahit... E, ...sizi çok beğeniyorum. Geyinlerinizden falan diyor. E, yani... Bu süreçte... Bu işte bir Wikileaks havası seziyor. <gülüyor> <gülüyor> yani sonuçta gerçekten bu tahribat sonunda insanlar işlerinden oluyor. Gazete çıkamıyor. Daha sonraki süreçte de birkaç ay sonra tutuklanıyorlar. Yani gazete sahipleri hakkında dava açılıyor. Neden ee, tutuklanıyorlar? Yazılarından dolayı. Gazetede yazdıkları yazılarından. Onlar galeyanı sevk ediyorlar diye. E, ...Sertel... ...Tazminat ödeniyor mu peki bu tahribattan şey dolayı? Yok yani... ...hiçbir şey yok yani o, o nedenle... ...bugüne getireceğim şimdi Cumhuriyet Ak Partisi'ndeki... ...Cumhuriyet Ak Partisi değişime başlayacaksa... ...gidip e, Cağaloğlu'nda... ...biz bunu yaptık özür dileriz... ...demekle başlaması lazım...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 o atmosfer içerisinde hiçbir şey olmuyor. 1900 e, galiba 50 yılında filan da yurt dışına gidiyorlar. E, sonraki süreçlerde işte e, bildiğim benim hatırladım ben Zekeriya Bey Türkiye'ye döndü. Dö, Ecevit döndü yıllar sonra döndü. Evet. E, bu olayda e, yani akabinde hemen sonrasında Sabahattin Ali niyazsız e, polemiği ve ardından Sabahattin'in öldürülmesi gelir. Ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yaşanan üç e, solcu e, Pertev Nail, Nail, Nail Boratav, mi? Niyazi Berkes e, ve Beyce Bora'nın e, tasfiye edilmesi e, süreci başlar. E, işte Türkiye'de e, o dönem içerisinde e, ilerici harekete dönük e, tırnak içerisinde ileri harekete uh -huh. ve sol harekete dönük ciddi bir operasyon sürecinin başlangıcı olur ve yani Demokrat Parti de e, kendisini e, antikomünist komünist kulvarda e, yerleşik bir şekilde e, yerini alır. Ya bu arada tabii Batı dünyasına yaranma, Birleşmiş Milletler'e katılma o süreçler önemli. Böyle ya, süründürüyorlar yani ve bütün oturuman doktörün çerçevesi içerisinde Türk-Amerikan ilişkilerinin gizli belgeleri yani üstlerin verilmesi oluşturulması ittifaka katılmanın bedeli olarak da Kore'ye gidilir malum. Yani bu da bir işte biz Almanların yanında yer aldık.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 Evet. Çok böyle onu, enteresan taraflarından yani. biri de bu. Yani üzerinde yazıldı dediğiniz gibi de işte Can Dündar'ın Fehmi Korun'un Ya mesela Pek bu, çok şu kitap kitaplar 70'lerde 70 basılmış. Ya yani ben şu e, Sabia Hanım 75 ya da 76 olması lazım. Belki 78. Yani vizati ya, tanıklar içinde yer alan aktörler 30 senedir var bu kitaplar yani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 <Gülüyor> Türk e, geri kalmış. Mustafa Akdağ hatırlıyorum ben. Yani e, farklı kitaplar olarak. <Gülüyor> e, soldan işte Hikmet Kıvılcımlı gibi onların bir takım şeyleri var. Yani bu, bu, o taraftan analizler falan var. Ama şöyle e, akademiye ulemaya şeye baktığınızda mesela e, şey e, siyasal bilgiler fakültesi bence tarih çarpıtmada, siyasi tarih çarpıtmada çok üstad bünüyor fakültede. Yani olaylarla Türk Dış politikası, Türk... Hiç görmüyor yani bu şeylerini. Mesela ben Numan Menemencoğlu'nun e, bir Hitler'in hediye ettiği arabaya bindiğini duyduğum, okuduğumda e, hem Canlı Nimet Arzık yazdı bunu. Bir gazetecinin arınların içerisinde bir şeydir. Evet. Minik bir ayrıntı. Mi? Bu yok yani. E, sonra da araştırmalarında galiba o dönemde bir 10 tane falan Mercedes geliyor ve devlet büyüklerine tavsiye ediliyor. Hı hı.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 O dolayısıyla Kemalizm'e yamanmış bir solculuk çıktı karşımıza. Hayır, bugün terteller yaşasaydı... Yani bir de şu çok enteresan. Son bir süremiz mu? Yani her şey ininin üstüne yıkılıyor. Yani milli şef yaptı bunları. Yok. Yani böyle bir şey yok. Bu bütün olarak bakmamız gerekiyor. Hı hı. Yani bununla yüzleşeceksek bu bütünsellik içerisinde bakalım. Onun içerisinde şeyleri de görürsünüz. Yani daha sonra bunun muhatabı olmuş kişiler Atatürk'ü buradan yani, sıyırırlar. Neden? Neden? Atatürk daha Sovyet dostuydu diyor. Yani bu Hı -hı. bunların konuşulması lazım. Bundan böyle şey duyup e, analiz edilip ortaya konması lazım. Solcular da alan bir tarihle yaşadılar. Evet Hatta yani bu çok alfa. yani yüzleşme oldu mu, oluyor mu bilmiyorum yani işte, ama yani katı da buzunmayışıyorum. hayata dönüş yani, yani bütün ne hangi olaydan bahsedilirse bahsedilsin tam bir yüzleşme. Arifesinde olduğumuz yani şeyden hiç bahsetmiyorum. Kürt meselesini Hı. tabii. Onu ayrı tutmak. Ermeni meselesi değil. bile yeni konular arasında sayılabilir. 2000 evet. sonrasında ciddi Hı. ciddi tartışılan konularda. Yani dolayısıyla Yani e, Edirne olaylarını Daha gelmedi onlara. Yani taslamam. çok yeni öğrendi insanlar. Hı -hı. Evet, evet. Evet. Aynen öyle yani. Ve çok şey belki işte sizin demin söylediğiniz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 Dolayısıyla yani Cumhuriyet de Kendi içinde böyle bir şey yapabilir yani evet. Nadir Nadir'in Anılarından da çıkarttığımız pek çok şey var Hem Cumhuriyet ise Hitler'in Avusturya'ya girişini Aynı Anlatır evet. Nadir Bey hayranlık içerisindedir Yani bu Böyle eğilimlerden başka şekillere de dönüşmüş olabilir insanlar. Bunu ama ortaya koyalım, değil mi? Evet, konuşulmasında yani, çok yarar var ve 65 yılda iyi bir süreç attık üzerinden <gülüyor> geçtikten sonra. <gülüyor> yani Birlikte yani. ihtiyaç duyulmasın. Bunu açık açık kendimiz konuşalım yani. Evet, bunu <gülüyor> e, yani Zekeriye Bey ve Sabiha Hanıma da e, aslında böyle bir borcumuz Artık, da var herhalde doğru. Kesinlikle e, önemli yani. bir şey yani. Belki yeni bir gazete çıkıyor. Aslında ben tan, tan olayını tan koyarlar bile... Koyarlar <gülüyor> mı bilmiyorum ama İbrahim Müteferrika e da koyabilirler. <gülüyor> yani mesela sinemacılar bu olayı ele almadılar. Evet. Yani. E6-7 de, de pek almadılar. Pek almadılar. Zorla ittire kalktılar yani. Işte. Bir Yok film bakıyorum. çıktı 6-7 Eylül'ü. Yine bir şeyler oldu evet. da yeni yani. Evet, evet. Ama tan e bence... E Evet, buradan medyaya ve sanatçıların Çık, amacılara... Mesajımızı verip... İyi müs... oldu arkaki iki <gülüyor> şeyde sığdırdık. Aslında çok uzun konuşulabilecek bir külliyat var yani. Ee, ama e, gündeme evet, getirmiş olduk. Elbe, çok teşekkürler. Ben teşekkür ver. ederim. Tan olayını da böylece konuşabilmiş olduk.